Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettir. Onun için bu yıldan sonra mescid-i harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, Allah dilerse sizi lütfundan zenginleştirir. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde Allah'a da, ahiret gününe de iman etmeyen, Allah'ın ve resulünün haram kıldığını haram tanımayan, hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle, zelil bir vaziyette, tam bir itaatle, cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur, dediler. Hristiyanlar da, Mesih Allah'ın oğludur, dediler. Bu, onların ağızlarında geveledikleri sözlerden ibarettir. Onlar, sözlerini daha önce geçmiş kâfirlerin sözlerine benzetiyorlar hay Allah kahredesiler nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar Yahudiler hahamlarını Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka rab edindiler halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu ondan başka ilah yoktur o onların ortak koştukları şirkten münezzehtir onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise nurunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar. Odur ki Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle ve hak dini ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar. Ey iman edenler, doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Altını, gümüşü yığıp, Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları, acı bir azabın beklediğini müjdele. Yığılan bu altın ve gümüş, cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün, onlara, işte denilecek sizin nefisleriniz için yığıp, hazineye tıktıklarınız. Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri. Doğrusu, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı on iki ay olup, bunlardan dördü hürmetlidir. İşte doğru hesap budur. O halde bilhassa bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah ilahi sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir